İnsanın bir kişiden, bir kimseden, bir istekte, bir talepte, bir yardımda bulunması meselesi. Biliyoruz ki bu dinen caiz olan bir şey. Şayet yardım istenilen kişi, yardıma çağrılan kişi, hayatta ise, hayatta olan bir kimse ise ve yardıma çağrıldığı hususa gücü yeten bir konuda yardıma çağrılıyorsa ve yardıma çağıranı duyacak bir yakınlıkta ise bu kişiden, yani bu üç şart dahilinde ne yapılabilir?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 böyle bir istik, istekte bulunmaması tevhidin müstahap olan bölümüne giriyor. Yani yapmazsa, şayet ben karşıdaki insandan istek isteyerek, istekte talep bulunarak bir yardım isteyerek onun önünde zillete düşerim. Boynum biraz bükük kalır ve ben Allah'ın kulu olarak benim sadece boynumun bükük olması gereken, kalbimin eğrilip bükülmesi gereken, yalnızca Allah olması gerekir diye bir kimse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 Veyahut da bizi, bize dua ederken birisi işte Allah ne muradın verse versin inşallah demeyeceğiz. Niye demeyeceğiz? Çünkü bunu geçen haftaki dersimizde sohbetimizde açıklamıştık. Bu haftaki konumuz ise Babun La yuraddu men se'ele billah Diyor ki müellif rahim Allah şöyle bir başlık atmış Allah'ın adına birisi bir şey isterse bu kimse geri çevrilmez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 Ve men istiâze <gülüyor> Allah'ın adını anarak sığınmak isteyen kimseyi ne yapın? Sığınmasını kabul edin. Onu koruyun. Onun bu talebini, sığınma talebini yerine getirin. Ve men dâ'âkum Sizi bir yemeğe davet eden olursa onun bu davetine ne yapın? İcabet edin. Bakın bu da tevhidin kemalinin bir göstergesi arkadaşlar. Normalde müminin müminin üzerinde Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi altı tane hakkı vardır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunlardan bir tanesi de ne? Bir Müslüman kulun kardeşi üzerindeki yahut da kardeşinin o Müslüman üzerindeki altı tane haklarından bir tanesi de yemeğe davet ettiğinde ona icabet etmesi. Normalde baktığınız zaman beşeri bir şahsi bir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 Ama normal bir yemekse oraya gitmek, oraya davete icabet etmek müstehaptır. Tabi bunun şartları var. Her düğün yemeğine çağrıldık diye o düğüne gidecek miyiz? İlim ehli bunu da zikretmiş. Orada haramın olmaması, münkerin olmaması lazım. Yahut münker var ise oraya gittiğin zaman o münkeri oradan izale edecek, kaldıracak, nasihatte bulunacak. Bir yetkiye sahipsen, bir yere sahipsen o zaman gideceksin. Bunun gibi bazı şartlara ilim ehli yer vermiş.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 yani biz bu hadisi okusak deriz ki herhalde bu hadisi biz nerede kullanabiliriz? Nerede bundan istifade edebiliriz? Günlük ikili ilişkilerimizde. Ama bakın ve ellif rahimahullah hadisi bize akide kitabında zikretmiş. Konuya akide kitabında yer vermiş. Sebebi çünkü konunun aslında akide ile ilişkisi var. Tevhid ile alakası var. Deminden dedik sana bir kimse iyilik yaparsa o iyilik yapan kimseye karşı sen ne hissedersin içinde bir eziklik hissedersin, bir önünde küçüklük hissedersin. Ne olursa olsun. İşte bu ezikliği ortadan kaldırmak için ne yapıyor Eleyseratullah Aleyhissalatu Vesselam? Onun iyiliğine karşılık ver. Fe in lam tecidu ma ne fed'u Ama her zaman karşılık verebilecek bir imkanın olmayabilir. Aldığın hediyeye karşı hediyeyle Yanıt veremeyebilirsin. Maddi durumun mümkün değil, mümkün olmayabilir. O halde ne yapacaksın? فَاِنْ lam تَجِدُوا ma تُكَافِئُونَهُ فَدْعُوْ لَهُ Hediyenin sahibine dua et diyor. Hediyenin sahibi senin ona dua ettiğini bilmese bile sen böyle yaparak kalbinde ona karşı o olan hissettiğin küçüklüğü zilleti Ne, yap ne yapabileceksin?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 İşte müellif bu babda bizlere Allahu Teala'nın yüzü anılarak yüzü zikredilerek ancak Allahu Teala'nın cennetinin istenilmesi gerekliliğini söylüyor. Çünkü Allahu Teala'nın yüz sıfatı zatına işaret ediyor. Allahu Teala'nın yüzü çok değerlidir, şereflidir. Ancak onunla şerefli olan, değerli olan, en değerli olan şey istenir. O da nedir? Cennet. O da cennettir. Muhallif burada bize bir hadis zikretmiş. Bu hadis e, ilim ehli tarafından, bazıları tarafından zayıf görülse de bazıları tarafından hasen olarak görülmüş. Buradan anlaşılması gereken konu şu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu zikredilen hadiste şöyle buyuruyor. La yus'elu bi vecihillah.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 sen rahmansın, bana rahmet et. Ne yaptık? Allah-u Teala'nın rahman sıfatıyla rahmet tevessülünde bulunduk. İşte yüzünü de anarak Allah'ım Allah'ım senin yüzün ne? Senden istiyorum. Yüz sıfatını zikrederek, bu değerli sıfatını, şerefli sıfatını zikrederek istiyorum senden. Ne istiyorum? Cennet istiyorum. Yahut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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin şiddetinden, bu ayetin ona ve ümmetine getirmiş olduğu tehditin ağırlığından dolayı hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kulluğun bir göstergesi olarak Allah'a sığınıyor. Ayette Allah-u Teala buyuruyor ki قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ Ey Muhammed de ki, o Allah ki, Sizlerin üzerinizden, sizlerin yukarınızdan, sizlerin başınıza ne yapabilir, ne yapmaya kadirdir? Bir azap göndermeye kadirdir. Yani allah Teala peygamberle böyle de hitap etmiş. E Peygamber aleyhissalatü vesselam bakıyorsunuz, insanlığın efendisi hemen diyor ki, Cabir radıyallahu anh naklediyor, bu ayet hemen inince aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor, e Allah'ım senin yüzünü anarak, senin yüzünü zikrederek sana sığınırım hemen korkuyor aleyhissalatü vesselam ve allah Teala'ya sığınıyor. Çünkü kulluk vazifesi bunu gerektirir. Başa bir musibet bir sıkıntı geldiğinde kime sığınılması gerekiyor? Allahu u Teala'ya. Bugünkü o görmüş olduğumuz sapıkların yaptığı, kitaplarına yazdığı sohbet halkalarında ses kayıtlarını duyduğumuz o insanların yaptığı gibi başa bir bela geldiğinde yetiş ya şeyhim denilmeyeceğini, en güzel örneğini kimde görüyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de görüyoruz. Ayetin devamında allah Teala diyor ki evmin tahti تَحْتِ Ve Allah, o Allah ki ayaklarınızın altından size azap göndermeye kadirdir. Bakın allah Teala tehdit ediyor insanlığı. Aleyhissalatu vesselam yine de Allah diyor ki قَالَ bi بِبَجْهِكُ Allah'ım senin yüzünü alarak sana sığınırım. Sığımı kaleminde bulunurum ve yelbisakum veya yelbisakum veya yelbisakum şian. Ya Allah Teala sizleri ne yapmaya kadirdir? Ölüp böçük, paramparça yapmaya, gruplara ayırmaya kadirdir. Ve yuzika ba'dakum ba'se ve Birbirinize birbirinize birbirinizin hıncını tattırmaya kadirdir. Yani birbirinizi cemaatlere bölerek, gruplara bölerek aranızda birbirinize hınç ve intikam ve yani azap çektirmeye kadirdir, birbirimize eziyet verdirebilir Allah Teala kendi ellerinizde. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine diyor ki, daha ahvan, ahvan. Bu daha nedir? Diğerlerine göre daha ahvan, daha hafif. Bu da ağır, bu da kötü bir şey ama diğerlerine göre daha ağır. Şahit bölümü, konunun ilgili bölümü, ne bir Vesselam bu hadislerde ne yapıyor? Allah'ın yüzünü anarak. Azaptan Allah'a sığınıyor. Allah araya azaptan e, sığınıyor. Üçüncü bahis Mâ Elif Rahim Ahullan zikretmiş olduğu Bâbun Mâ Câ'e fil lev Lev kelimesiyle ilgili bahis. Biliyorsunuz lev kelimesi Arapça'da evet, şayet eğer keşke gibi manalara geliyor. Yani illa bunu Arapça ...kullanmak yasak değil. Yani Türkçede de kullanırsan... ...bu kelimenin kullanılışı yasaktır arkadaşlar. Ama hangi manalarda kullanılması... ...ve hangi... ...şekilde ve surette kullanılması yasaktır... ...onu az sonra açıklayacağız. Dikkat edin... ...burada da müellif Allah ...bizlere, tevhid ehline... ...akide... ...konusunda... ...hırslı olan insanlara... ...ne yapıyor? Edeb, ahlak öğretiyor... Ne zaman bu kelimeyi kullanmamız doğru Ne zaman değil Bunu şimdi öğreneceğiz Şayet bu lev kelimesi arkadaşlar Allah-u Teala'nın Dinine şeriatına getirmiş olduğu karara Kurala itiraz olarak Kullanılıyorsa Burada ne olmaz bu kullanım Caiz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 70'e yakın insan ne yapıyor? Şehit oluyor, şehit düşünülüyor. Bunu diyen münafıklar diyorlar ki, Alimran suresinde şöyle buyuruluyor: "Lau atauna ma kutilu". Lau. Bakın ne kullandı münafıklar? Lau. Kelimesi kullandı. Şayet, eğer, er, şayet. Atauna, bunlar bize itaat etselerdi. Bunlar bize itaat etselerdi öldürülmeyeceklerdi. Yani çıkıp da müşriklerle savaşmasalardı, biz dedik oturun dedik, bizi dinlemiş olsalardı ne yapmayacaklardı? Öldürülmeyeceklerdi. Bu söz küfür olan bir söz. Münafıkların sözü. Dikkat edin burada neyi kullandılar? Lev kelimesini kullandılar. Bu kelime işte böyle münafıkların kullanıldığı, kullandığı manada. Çünkü o savaşına çıkmayı ne yaptı Allah Teala Resulü istedi. Bu manada sahabeylerle istişare ettikten sonra bu sonuç çıktı ve oraya çıkıldı. Savaş yapıldı ve savaş <gülüyor> ardından bir topluluk hayattan ayrıldı, vefat etti, şehit oldu. Ve buna binaen geçmiş olan bir olaya ne yapıyorlar? İtiraz ediyorlar. Bu itirazlarını da neyle ifade ediyorlar? Şayet kelimesiyle ifade ediyor.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 El mavut. O halde kendi nefislerinizden hadi ölümü savun. Kendiniz ölüme karşı koruyun o zaman. Yani, hiç, yani bu sözü söyleyen sizler hiç ölmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Belki size ölümler nerede yetişecek. Yatağınıza yetişecek. Değil mi? Hadi o zaman diyor madem böyle buna itirazınız var. Hadi kendinizden ölümü savun. Öyle değil mi İsmail abi? Ölümü savun. Ölümü karşı kendinizi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 yasak olan kullanılışını bu şekilde öğrenmiş olduk. Yani şayet bugün de bir birisi kalkıp başına gelen bir olaydan sonra Allah-u Teala'nın o konuyla ilgili bir emri var. Şayet böyle olmasaydı, böyle yapmasaydık gibi bir itirazda bulunursa ne yapmış olur? Bu şekilde yanlış bir söz söylemiş olur. Hatta küfre bile ne haber? Düşer. İkinci kullanılışı Allah-u Teala'nın kaderine bir itiraz olarak, itiraz manasında kullanılırsa bu lev kelimesi Allah-u Teala'nın takdir ettiği bir şeye itiraz anlamında kullanılırsa o zaman da ne olmaz? Bu caiz olmaz. Şayet öyle olsaydı, şayet şöyle yapsaydık böyle olurdu. Ka kadere bir itiraz varsa burada bu kullanım da caiz değildir. Yine Ali İmran suresinde münafıkların bir sözü var diyorlar ki ya ihalediğine aman Allah taala diyor ki biz müminlere ey iman edenler şöyle söyleyenler gibi şu sözün sahipleri gibi sakın olmayın kim onlar? Alledine la tekunu kelledine kafaru ve kālū li ikhwānim ıḍa dhrabu fil arḍi oukān użuṇan loukān uʿindnā ma mātu ouma qutilu şu küfredenler yani münafıklar ve kardeşlerine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 liyec'al zalike hasraten fi Allah Teala onların aslında bu sözlerini onların kalplerinde bir yürek yarası yaptı. Vallahu yuhyi ve Hayat veren de aslında öldüren de kimdir? Allah Teala'dır. Vallahu bima taamalon basir. Allah Teala sizlerin yaptıklarınızdan nedir? Gör görmektedir. Onları görür.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 şeylere pişmanlık ifade ederek keşke demek de ne değildir arkadaşlar. Doğru değildir. Çünkü geçmişte olan olaylar, sev sevmediğimiz olaylar ya başımıza gelen musibetlerdir. Bunları Allah takdir eder. Yahut işlemiş olduğumuz günahlardır. Başımıza gelen musibetlere karşı yapacak bir şey yok. Allah da takdir etmiş. Olan olmuş. İş i̇şlemiş olduğumuz geçmişteki günahlar onlar yapacağımız bir şey var. Ne doğru yapacağımız şey? Tövbe. Tövbe. Ne diyor Allah Teala? Bakın. Taha suresinde ve inni la gaffarun limen taaba ve amile salihan thumma Ben Allah Teala diyor ki ben çok bağışlayacağım. Çok günahları örtücüyüm. Kime? Limen <gülüyor> taaba. Tövbe edene. Tövbede bulunana çokça neyim? Bağışlayacağım. Yani kum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 göstererek kader konusunu öne sürerek kullandıkları lev. Değil mi? Allah dilemeseydi böyle olmazdı zaten. Şahit Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık diyor Mekke'li müşrikler. En'am suresi 148. ayeti. Ne diyorlar? "Lau Allah ma eşrekna." Bu bahane şirki bir bahane. Allah dilemeseydi zaten olmazdı. Bu kelimeye ne yapmıyoruz? Bu manada, bu anlamdan kullanmıyoruz. Bir de Lev'in arkadaşlar beşinci bir kullanılış şekli var. O da hayır temenni etmek yahut şer temenni etmek. Arapçada şöyle denir. Malen. Şayet benim şöyle bir malım olsaydı da o malla fakir fukarayı doyursaydım, ilim talebelerini okutsaydım.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 o adam gibi aynıdır. Onun sababının aynısını alır diyor. Çünkü hayrı temenni etti. Oradaki lev kelimesini, şayet kelimesini hayır için kullandı. Ama yine aynı hadise kötülük yapan bir insanın yaptığı şeyleri temenni eden var. Aleyhisselatü vesselam diyor ki o parası olup kötülük işleyenin aynısını niyetiyle ne yapıyor? Alıyor. Yani Kimisi var. Parasıyla her haltı işliyor, her günahı işliyor.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 Lev'in. Başka sizin lev ile alakalı hatırladığınız bir kullanım var mı arkadaşlar? Evet. <gülüyor> Hadislerde, ayetlerde, mesela Allah Rasulü Vesselam misvakla alakalı bir şey söylüyor. Loula an ashqa ala ummi la şayet diyor, Lou diyor, şayet ümmetime. Misvak zor gelmeyeceğini bilsem... ...onlara her namazda ya da her abdeste ne abardım? Emrederdim. Ne emrederdim? Misafak dedim. Yine Başka bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki... ...hacca gittiğinde biliyorsunuz... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kaç kere hac yapmış? Bir sefer yapmış değil mi Sami abi? Bir sefer yapmış hac. Tabi... ...hacca gidiyor... Ne haccı yapıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Kıran haccı yapıyor. Ama ağır bir hac, meşakkatli bir hac, ihramdan çıkmıyorsun. Medine Mek Medine'den kurbanlarıyla birlikte çıkıyor aleihi es Mekke'ye geliyor. Diyor ki: "لو استقبلت من Yani şu anda gördüklerimi görseydim, şu anda düşündüklerimi bana gözükenleri şu anda daha önceden görmüş olsaydım, bu tecrübelere daha önceden sahip olsaydım, ma suktu'l hedye. Kurbanlarımı getirmezdim. Ve la ahlaltu ma'akum. Sahabelerine diyor ki, sizler gibi ihramdan çıkardım. Yani sizin gibi temettu yapardım diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Burada da bakın, Aleyhisselatü Vesselam hangi kelimeyi kullanıyor? <gülüyor> Lev, şayet kelimesini kullanıyor. Misvakta da aynı şeyi kullandı. Peki bunları nasıl anlayacağız? Bunlar yanlış kullanım mı, doğru kullanım mı? Doğru olan kullanımlar.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 Aynı şekilde allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَلَوْ أَنَّمْ فَعَلُوا مَا يُعَضُونَ بِهْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Şayet insanlar kendilerine öğütlenen şeyleri yapsalardı ne yaparlardı? لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Onlar için daha hayırlı olurdu. allah Teala burada lev diyor. Burada ne var? İnsanlara talim var, bir öğretme var. Hayrı öğretiyor, hakkı öğretiyor. İnsanlara emredilenin yapması, yapılması gerekliliğini insanlara buyuruyor.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 Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Ebu Hureyre anhu'nun rivayet etmiş olduğu hadiste, ''Kal ihris ala ma yenfa'uk.'' Bir öğütte bulunuyor vesselam. ''Sana fayda veren şeye karşını yap, azimli ol, hırslı ol.'' diyor aleyhissalatü vesselam. Yani ilim diyor ki burada aleyhissalatü vesselam bizlere sebeplere tutunmamızı, yani sebepleri yerine getirmemizi emrediyor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 Tevekkülü biz açıklarken ne demiştik? Esbabı, Allah-u Teala'dan yaratmış olduğu sebepleri yerine getireceksin ve allah Teala'dan yardım isteyeceksin. Ondan sonra işi allah Teala'ya havale edeceksin. Vela ta'cizen Veyahut da ve la ta'cizen. İki türlü de okuyabiliriz. Sakın ha diyor, gevşek olma. Aciz olma. Yani sebepleri yap. Allah Teala'nın yaratmış olduğu sebepleri yap. Ve in asabek şeyun, şayet sana bir şey isabet edecek olursa, başına bir musibet gelecek olursa, فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. لو أني فعلت, şayet ben şunu yapsaydım böyle olurdu, şayet şöyle olurdu deme. Diyor Lәsәt Vәsәlәm. ولَكِنْ قُلْ. Şimdi ne demeye mi diyor Lәsәt Vәsәlәm? İhtiyar. Nebi Aleyhisselam ne demeyi emre diyor? Diyor ki kul şöyle de. Başına bir musibet geldiğinde, bir bela geldiğinde şayetleri bir kenara bırak. De ki: "Kaderullah ve maşa'ef'al." Sabadlar böyle dermiş. Kaderullah ne demek? Başına bir bela geldi, bir musibet geldi. O anda vavaiları, naraları, çığlıkları atacağın yerine "Keşke öyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım." diyeceğine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 Takdir etti, diledi ve yaptı. Çünkü Allah-u Teala bir şeyi yapmak istediği zaman onun o isteğine, o yapmasına engel olacak, engel olacak Yok. yoktur. Bu duayı önümüzdeki hafta inşallah sizlerden dinleyeceğiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Fe inne Çünkü diyor lev kelimesi Burada kullanılan lev kelimesi şeytan. Şeytanın işini kolaylaştırır, onun önüne iş açar.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 E bizler biliyoruz ki Allah Teala'ya ilk itiraz eden kimdir? Şeytandır, Şeytandır değil mi? Allah Teala'ya ilk itiraz ettiği için şeytan olarak kovulmuş insanları dalalete şey yapmıştır, çağırmıştır, davet etmiştir. Bizler de ne yapacağız? Bu kelimeyi kullanmamaya dikkat edeceğiz. Bu söylediklerimize inşallah yetinelim. Önümüzdeki hafta rüzgarla alakalı, rüzgara sövmekle alakalı evet. konu gelecek. Dikkat edin. Bakın konular Artık tevhidin mükemmilatı hem vacip olan kısmı ile alakalı yahut kemale erden müstahap olan kısımlarıyla alakalı konular. Önemli hususlar. Allah Teala bizleri bu konuları öğrenip amel etmekle şereflendirsin. Amin. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü